Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Tâbi'us sünnet ve'l cemâati, tâbi'us sünnet ve'l cemâat la yulzimûna ahadan minel muslimîne. Müslümanlardan hiç kimseyi ilzam etmezler. Mecburi kılmazlar. Ettakayyûda bi mezhebi fakîhin mu'ayyen. Mu'ayyen olan bir fakîhin mezhebi ile bağlanmayın. O mezhebe ittiba etmeyi hiçbir Müslümanı bu konuda ilzam etmezler. وَلَا يَرَوْنَ بِه۪ي بَأْسًۜ Onda bir beis de görmezler. Yani bir insanın bir mezhebe ittiba etmesinde bir beis de görmezler. اِذَا كَانَ اتِّبَاعًا la تَقْلِيلًا Şayet bu mezhebe bağlılık ittiba olur, taklit olmazsa. Tamam. O zaman ehl-i sünnet hiç kimseye bir şahsın mezhebine bağlanacaksın onun dışındaki hiçbir mezheble alakan olmayacak demez. Tamam? Böyle bir mecburiyet, kimseyi böyle bir mecburiyette bırakmaz. Ama bir insan dese ki, ben bir mezhebe tabi olacağım, ehl Sünnet bunda bir sorun, bir beis görmez. Hangi şartla bu tabiiyet ittiba boyutunda kalır, taklit boyutuna geçmezse? Tamam? Şimdi tabi burada bizim neyi öğrenmemiz lazım? Taklit nedir? İttiba O da altta zaten e, var. Yani hemen dip notumuzda sizin de olması lazım. Öyle değil mi? Dip notlarda var. Demiş ki التقليد هو التقليد هو التزام المكلف في حكم الشرعي مذهبا من ليس قوله حجة في ذاته التقليد هو التزام المكلف mükellefin مكلف, iltizam etmesidir. Fi حكم الشرعي شرعي حكومde مَذْهَبَ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً ف۪ي ذَاتِهِ Sözü, kendi zatında hüccet olmayan bir mezhebi iltizam etmesidir. Yani ona bağlanmasıdır. Bu bir tanımı. Çünkü mezhep imamları ne kadar değerli olursa olsunlar, sözleri zatında hüccet değildir değil mi? Zatında hüccet olan nedir? Allah'ın kelamı, Rasulün sünneti ve icmadır. Ama bunun dışındakiler, zatından dolayı hüccet değildir. Bilakis tabi olduğu şeyden dolayı hüccet olabilir av huwa qabul qawl al-qa'ili min ghayri ma'rifatin lidalilihi ve av taqlid nedir qabul söyleyenin sözünü kabul etmektir min ghayri ma'rifatin lidalilihi onun delilini bilmeden söyleyenin sözünü kabul etmektir av ve avta taqlid al ila qawlin la bir söze dönmektir ama o sözün o sözü söyleyenin o sözün sahibinin hücceti yoktur. Yani o zaman taklit nedir? Taklit delilini bilmeksizin bir insanın sözüne tabi olmaktır. Taklit delilini bilmeksizin bir insanın sözüne tabi olmaktır. Taklit hangi kökten geliyor? Qalleden geliyor. Değil mi? Qalledi yuqalidu takli den. ne demek? Qalledul jariyete ey jaal tu fi fi yani kalet tulcariyete, cariyeyi taklit ettim, ne demek? Yani onun boynuna kolye e, astım. Kilerde biliyorsunuz kolye kolye e, demek yani boynu asılan e, gerdanlık veyahut da demek e, buna taklit denir. Bir insan birini taklit ettiği zaman onun ipini kendi boynuna takmış gibi. Yani onun peşinden sürüklendiğinden dolayı hani hangi tarafa gitse o tarafa gidiyorsun. Sen delili bilmediğin için o hangi yöne yönelse sen de o yöne yöneliyorsun. Bundan dolayı da e, birini taklit eden bir âlime bu anlamda bağlanılan mukallit denmiş. Ve taklidü nevani taklid iki kısımdır demiş. Et taklidul mubah mubah olan taklittir. Yekunu fi hakil ammiyyi ladi la ya'rifu turaka'l ahkamis şer'iyye. Mubah olan taklit kimin hakkındadır? Yekunu oluyor fi hakil ammiy. Ammi olan insan. Ammi kimdir? Alim olmayandır. Alim olmayan herkes avamdır. Tamam Alim olmayan herkes avamdır. يكون في حق العامي الذي هو امكي la <gülüyor> يعرف طرق الاحكام الشرعيه. Şer'i hükmün yollarını bilmez. Ve يعجز عن معرفتها ve onu bilmekten aciz kalır. Ve la yumkinuhu fahmu adilletha. Onun delillerini anlaması onun için mümkün değildir. Walakinna <gülüyor> hada لَا يَمْنَعُ الْعَامِيَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مُفْتِيهِ الدَّلِيلًا Lakin bu durum men etmez. Kimi? عَامِيًا, عَامِيًّ men etmez. Neden? An يَطْلُبَ min مُفْتِيهِ الدَّلِيلًا O'na fetva veren müftüden, delil talep etmekten onu men etmez. لَأَنَّ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْ الْأَمْرِهِ لِأَنَّ Çünkü min حقه onu hakkıdır, hakkındandır. En yeste ustayı kaminal emri yani o işten kesin emin olması, o işi garantilemesi, güven talep etmesi onu hakkındadır. Ellezi oki sayedinu sayedinu lillahi taala onun ile Allah'a dinlendiği yani onun ile onu yaparaktan Allah'ın dinli yerine getirmiş olduğu şeylerde işte emin olmak, ondan sonra garanti elde etmek onu hakkıdır. Bu da neyle orum lanca? ona fetvâ veren müftiye o işin delilini sormak ile olur. التقلید الممنوع المذمون yasaklanan ve zem edilmiş olan taklid هو تقلید رجل وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ هو o, تقلید رجل bir adamı taklid etmektir. وَاحِدٍ, tek bir adam. taklit etmektir. مُعَيَّنٍ, مُعَيَّنٍ bir adam دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِينَ onun dışındaki alimlerin dışında sadece bir adamı taklid etmektir. Fi cemiyeye akları he avafarı bütün sözlerinde ve bütün e, fiillerinde onu takdir etmektedir. Walla yara ve görmüyor, annal hakkı mümkün en iki onu fi mağdahu. Yani hakkın o Alimin dışındaki alimlerde olmasını imkan dahi vermiyor. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey görmüyoruz. Ve min gayre yani alife delilahu onun delilini bilmeden bunu yapıyor. Walla yahurucu an akları onun sözlerinin dışına çıkmıyor. Walla usabetelahu aksuzardiken. Onun aksi açığa çıksa bile onun sözünün dışına kesinlikle çıkmıyor. İden et taklidul Memnu olan taklid huwa ittiba'u qawli'l gayri min gayri ma'rifati delilihi. Başkasına tabi olmaktır onun delilini bilmeksizin. Taklid men edilen Ve la hilaf beyne ehli'l ilmi. Ehli ilmin arasında ihtilaf yoktur. Enne't taklide leysa bi'ilmin. Taklid ilim değildir. Ve enne'l muqallide la yuṭlaqu alayhi yani muqallidin üzerine alim ismi atlak edilmez. Ve la yecuzu lehu en yuftiya. Onun fetva vermesi caiz değildir. Lianne min şurutil fetva, çünkü fetvanın şartlarındandır el ilme biş-şer'i. Tamam, el ilme biş-şer'i. Yani şeriatı bilmek fetvanın şartlarındandır. Ve lakad zammallahu azza ve celle et taklidi'l a'ma. Allah kör taklidi yermiştir ve taassub Ve yerilmiş olan edilmiş olan taassubu Allahu Teala gelmiştir. Ve neha anhuma fi kesir min el o ikisinden nehyetmiştir. Kâle Taala: "Ve izâ kîle lehum tâlû ile mâ enzele Allahu ve sen onlara Allah ve Resul'üne gel denildiği zaman onlara denildiği zaman sen yok. Kâlu hasbünâ mâ vecednâ alâhi Babalarını, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler." و لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولو ان hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulmuyor olsalar bile ve ulema us selef alimleri eee ve emmetul ve müştehid imamlar cemian hepsi nehv anit taklidil a'ma kör olan taklitten nehyettiler lianna hada nev'un min taklidi çünkü taklidin bu çeşidi ee, لأن هذا النوع من التقليد احد اسباب الضعف والتنازع بين المسلمين احد اسباب الضعف والتنازع بين المسلمين <تصفيق> ee, Müslümanların arasındaki çekişmenin ve zayıflığın sebeplerinden bir tanesidir kör bir taassup ve kör bir taklid wal khayru fil wahdati wal ittiba'i khayr wahdati ta birleşmekte ve itibai ve ittibadadır war rujuu'i fil İhtilaf esnasında ihtilafta Allah ve Resul'e dönmektedir. Ve liza ve nara sahabete radiyallahu dolayı biz sahabeleri görmedik. Yokalliduna ahaden minhum bi'aynihi fi jami'il mesail. Her meselede işlerinden tek bir kişiyi taklit ettiklerini biz görmedik. Ve kedalik el-imatu'l aynı şekilde dört imam da böyledir. Rahimehumullah Allah onlara rahmet etsin. kendi görüşlerinde tasavvüp etmediler. وكانوا يتركون اراؤهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دي غوروشlerine resulullahın sözünden dolayı hadislerinden dolayı terk ederlerdi ve yanhavna geyrahum an taklidihim kendilerinden dışındakilerini kendilerini taklit etmekten nehy ederlerdi dun ma'rifati adillatihim onların delillerini bilmek sizin onları taklit etmeyi yani kendilerini birilerinin taklit etmesini nehy ederlerdi qala al imam abu hanife rahimahullah imam bu hanife dedi ki اِذَا سَحَّ الْحَد۪يسُ فَهُوَ مَذْهَبِي Hadis sayh olduğu zaman o benim mezhebimdir. Ve, وَدَدِكِ لَا يَحِلُّ لِيَحَدٍ اَنْ يَخُذَ بِقَوْلِنَا Hiç kimse için caiz değildir. Bizim sözümüzü alsın, مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ اَيْنَ Bizim nereden aldığımızı bilmeden, bizim sözümüzü alması kimseye caiz değildir. Ne demek bunun manası? Yani bizim sözümüzün delilini bilmeden, bizim sözümüzü almak hiç kimseye caiz değildir. Bakalal İmam Malik, İmam Malik dedi ki: "İnma, ana birer insanın hata yapar, Ben normal bir insanın hata bir İnsanın hata yaparım isabet <gülüyor> hata yapar. İnsanın hata yapar. İnsanın hata yapar. İnsanın hata yapar. İnsanın hata Kitaba ve hata yapar. İnsanın hepsini yapar. وكل ما لم ve الكتاب والسنه فاتركه بل منو زلمن الكتاب والسنه موافقه etmeyenleri ise terk edin ve kana imam el-şafii imam şafii dedi ki rahimehullah kul meselatin her mesela sahha fiha el-haberu an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden o konuda bir haber sahih olmuşsa in de ehlin nakli yani nakil ehlinin yanında hani hadis ehlinin yanında bir meselede peygamberimizden sahih bir haber varit olursa, bi kılıfıma kıldu benim söylediğimin hilafına yani benim görüşümün, benim inştiyadımın kılıfına, fa <gülüyor> ana rajaun anha fi hayati ve Ben o sözümde hem yaşarken ondan dönmüşümdür, hem de öldükten sonra ben o görüşümden dönmüşümdür. Anlaşıldı değil mi? Yani diyor, hadis ehli bir hadis rivayet eder, onların yanında sabit olursa. Ve benim de bu konudaki ihtiyadıma muhalif olursa, yaşıyorsam da ben ondan dönmüşüm. Ölmüşsen haberim yoksa da bilin ki ben o fikrimden ne yapmışım ben o fikrimden dönmüşümdür. Yani Resulullah'ın sözüne yapışın. وقال الامام احمد İmam Ahmed dedi ki la tuqalliduni la la tuqalliduni la tuqallid malika la şafii la maliki şafii ne avza'i taqlidat men ve la el-savri la el-savri yani İmam sufyan el-savri ediyor min haythu onların aldığı yerden al sen de yani kitaptan ve sünnetten ve sözleri bu çoktur كَانُوا يَفْقَوُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى Allah'ın şu sözünün manasını fık ederlerdi. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ ve تَتَّبِعُوا مِنْ min اَوْلِيَاءِ قَلِلًا مَا تَزَكَرُونَ اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Olması lazım değil mi bunun? Değil mi? Suresi, burada eksik yazmış. İttabi'u ma unzila ileykum min rabbikum ve la min dunihi awliya' Rabbiniz ise varıtır tabi olunuz onun dışındakilere tabi olmayınız. Kalilam ma tezekkurun ne de az düşünürsünüz demiş. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Bu okuduğum yerle alakalı anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı diyoruz da. Şimdi öyleyse önce şunu söyleyelim yani aslında bu konuya biz giriş yaptık ama bir eksik falan yok değil mi? Bende ki ile sizdekini arasında bir eksik var mı? Sendeki Ruska özellikle son Ruskhayla bunun arasında eksik var mı? Yok yok. Konuyla alakalı. Bazen paragraf falan oynuyor ya. Asıl metinde var. Söyle. Eee vale ismi sadece ikinci paragrafta geçiyor. Onun açık paragrafta. Vale ismi as-sadaka allati taharra radıyallahu Tamam. Şimdi buradan sonra değil mi? Velayul zimuna hade minel muslimin el takayyud Buradan sonra bu bitince la takliden nokta. Sonra şey mi başlıyor? Bu mali muslimin esabihine burada veli muslim an yentakil min el ila akhar li diyor. Bir sefer fazla Ha. Şimdi burada anlatılması gereken meselelerin belki başında ne gelirdi? İtikatta taklidin hükmü gelirdi önce. Sonra hani önce usulde taklid, ondan sonra furuda taklidin hükmü nedir ee, diye olsaydı daha güzel olurdu değil mi? Yani konunun anlaşılması açısından daha makul olur. Ben zannettim belki orada vardır bu bunu almamışlardır diye demek ki yokmuş. Şimdi taklidin ne olduğunu anladık değil mi? Taklid nedir? <gülüyor> Kişinin başkasının delilini bilmeden ona körü körüne tabi olmasıdır. Kişinin başkasının delilini bilmeden ona körü körüne tabi olmasıdır. Bir de ittiba vardır. İttiba, i̇ttiba nedir peki? Sözü ücret olması Veya delile tabi olmaktır. Yani yine âlimi taklit etmektir ama delilini bilerek bir âlimi taklit etmektir. Öyle değil mi? Delilini. Bilerek bir alimi taklit etmektir. Ya da ittiba nedir? İttiba burada taklidi yerdiğimiz, taklidin dışında olan hepsi ittibadır. Yani zahiri taklit gibi görünür ama taklit değildir. Mesela bir imama veya bir alime tabi olandır. Ama delilin delil açığa çıktığı zaman onu terk edebilirip delile tabi olabilendir. Öyle değil mi? Veyahut da iki tane müftüden biri kendisine fetva verdiği zaman hangisinin delili daha kuvvetliyse ona tabi olabilendir. Bu ittibadır bunun adı. Yoksa herkes mukallittir. Yani İslam ümmeti ta peygamber aleyhissalatu vesselamdan sonra sahabeye de dahil olmak üzere %98 hep mukallit olmuştur. Doğru mu? %98'i hep mukallit olmuştur. Furu'da taklid etmesen bile adamın usulünü taklid etmiş. Yani tercih bile bir âlimin usulünü sonuçta taklit etmiş. O da taklit değil midir? Yani furuda tercih yapsa bile usulde yine bir usulü taklit ediyorsun. Kendin bir usul çıkaramıyorsun ortaya. Ondan dolayı herkes mukallittir normalde. Bu anlamda çoğunluk mukallittir. Ama burada mühim olan nedir? Taklit ile ittibayı birbirinden ayırmaktır. Taklit, bir kişinin peşine tabi olup onun dışında hiçbir şeye görmemektir. Bu taklittir ve bu gelirmiştir. İttiba, Yine birilerini taklit ediyorsun, yine bazı alimlere tabi oluyorsun. Ama hangi şartla onun dışında birilerinin de hak olabileceğine inanarak veya bir konuda delil senin tabi olmuş olduğun alemin görüşünden daha kuvvetli olduğu zaman hemen onu terk edip o görüşe, o delile itiba edebilerek mesela bu bunu itiba olduğunu gösterir. Tamam? Şimdi normalde taklidin tanımını falan öğrendikten sonra şunu söyleyebiliriz. Birincisi akidede de taklidin hükmü nedir? Diye daha önce anlatmış mıydık bunu? Mecid derslerinden usul dersi anlatırken He, doğrudur. Akidede taklidin hükmü nedir? Genelde akidede taklitle ilgili üç tane görüş alimler sunmuşlar. Akidede taklitle alakalı. Birinci görüşe göre akidede taklit kesinlikle caiz değildir. Ve akidesinde mukallid olan insan e, Müslüman olamaz. Tamam, Bu genelde kimin görüşüdür? Bu ehli kelamın görüşüdür. Ehli kelam insanların aslında çok ilginç bir durum var zaten e, ortada. Yani kendi mezhepleriyle e, pratikte şu anda var olan inanışları birbirinden tamamen kopuk e, bir inanış. Ve o da Daziye'de heva ve hevese tabiiyet esas olduğu için hesaplarına gelen kısmı e, kelamcılardan alıyorlar, hesaplarına gelmeyen kısmı Kelamcılardan almıyorlar. Yani kelamcıların normal aslına göre şu anda dünyada Müslüman neredeyse o kendilerinin dışında Müslüman olmaması lazım. Kelamcılara göre çünkü bir insanın Müslüman olabilmesi için temel şart tevhidden önce nedir? İstidlal ve nazardır. Yani tamam, kelamcılara göre bir insanın İslam'a girebilmesi için temel şart nedir? İstidlal ve nazardır. Ne demek? Yani kainata şöyle bir bakacaksın. Kainata kendin bakacaksın, kendin baktıktan sonra aklınla mutlaka bu kainatın bir yaratıcısı vardır, mutlaka bu yaratıcı tektir ve ben onu kabul ediyorum diyeceksin, ancak bu şekilde Müslüman olabilirsin. Yani temelinde senden bir şeyler olması lazım. İstidlal, nazar vesaire olması lazım. Ondan dolayı demişler, istidlal ve nazara bina edilmeyen iman iki gruba ayrılmış kelamcılar. Bir grubu demiş ki bu mukassirdir, bir vacibi terk eden insan gibidir, haram işlemiş olur ama Müslümandır. Bir grup demişer ki, hayır bunun imanı sahip değildir. Çünkü sayı asıllara dayanmamıştır. Tabii bu mezhep, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği mezheplerden bir tanesidir. İkinci görüş ise, itikadla dahil olmak üzere doğru yeri taklit ederse bir insan, hakka muvafakat ederse taklidinin sonucunda bu taklit caizdir, görüşüdür. Üçüncü görüş ise, cezm gerektiren meselelerde, yakın gerektiren meselelerde kişide yakın oluşursa ee, tamamdır. Yani ister takliden oluşsun bu yakın, ister delile bakarak oluşsun fark etmez. Ama cezm ve yakın gerektiren meselelerde cezm ve yakın oluşmuşsa eğer tamamdır, mesele bitmiştir. Yani meseleye hangi açıdan bakmışlar? Meseleye yakın ve cezmin oluşması. Mesela demeyeceğiz tevhid ve şirk. E, meseleleri, işte imanın asırları yani imanın kendisiyle ayakta durabileceği, olmadığında imanın zeval bulacağı meselelerde kişide yakın ve bilgi olacak. Bu bilgiden kastımız illa delile dayalı bir bilgi değildir, doğru doğru olan bilgidir. Öyle değil mi? Bunu nerede anlatmıştık? La ilahe illallah'ın şartlarında anlatmıştık. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi neydi? İlim. Kişinin La ilahe illallah'ı söylerken ne söylediğini bilmesidir. Yani Allahu Ze ve Celle ubudiyette billeyeceğini, onun dışında reddedilmesi gerekenler reddedilmesi gerektiğini bilmesidir. Bunu bu şekil ifade edemeyebilir. Bunun delillerini peş peşe sıralayamayabilir. Öyle mi? Yaşantısına bunu aksettiriyorsa, yani cezim gerektiren, amel gerektiren meselelerde ilme muvafık amel ediyorsa, kişi olması gerekenin bu olduğunu biliyorsa bu Müslümandır. Öyle değil mi? Yani illaki sen efendim la ilahe illallah deyince ne kast ediyorsun? İşte benim kastım işte şeydir. Men kale la ve kafara bima yu'badu min dünün. Bunları söylemesine gerek yok bir adamın. Öyle mi? La ilahe illallah'tan bunu anlamışsa ve bunu da hayatına yansıtmışsa bu adam nedir? Müslüman'dır. Öyle mi? çünkü bu ilimdir. Yani ilim illaki e, delilleri peş peşe sıralamak değildir. İlim doğruya muvafakat etmektir. Hakimi hani bunu güzel bir şekilde ifade edebilir. Kimi bunu ifade edemez vesaire Bütün itikat meseleleri de böyledir. Kişinin kendisiyle Müslüman olacağı ve olmadığında insanı dinden çıkaran bütün meselelerde kişinin doğruyu bilmesi şarttır. Yani doğruyu bil. İster taklitle olursun bu, ister ilimle olursun bu, doğruya muvafakat ettiği müddetçe bunu ifade edemese bile, bunu dillendiremese bile pratiğine yansıtıyorsa eğer bunu, bu insan nedir? Müslümandır. Demek ki raci olan hangisidir? Raci olan, Üçüncüsüdür. Yani insanda yakin ve ilim gerektiren meselelerde yakin ve ilmin oluşması şarttır. Değil mi? Mesela La ilahe şartlarından biri neydi? Yakın. Demiş şeki izale eden yakın. Yakin olacak. Hakkı tevhidin olmazsa olmaz bütün meselelerinde yakın şarttır. Ama burada mühim olan şunu ayırt etmek lazım. Bu yakinin nasıl oluştuğu önemli değildir. Bu yakinin nasıl oluşmuş olduğu önemli değildir. Kişi size bunu çok güzel ifade edemeyebilir. Kişi bunu dillendiremeyebilir ama bu pratiğinde varsa, yakinen buna inanmışsa ve bunu yaşıyorsa, bu kişi nedir? Bu kişi Müslümandır. E ehli sünnetin itikadının temellerindendir. وَالْجَازِمُونَ مِنْ beşer الْبَشَرِ فَمُسْلِمُونَ عِنْدَ اَهْلِ الْأَسَرِ Havamdan cazim olanlar yani itikatlarında kesin olanlar, şüpheye düşmeyenler, ehli eserin yanında Müslüman olan insanlardır. fel عِنْدَ اَهْلِ el cazimuna min awaam el beser fe muslimuna inde eser tamam ikinci mesele ise furu'da taklid furu'da taklid taklid meselesinde alimler iki görüşe ayrılmışlar fer'i meselelerde taklid konusunda alimler iki görüşe ayrılmışlar birinci grup alim cumhur ulema taklidin caiz olduğunu söylemiş Cumhur ulema, fer'î meselelerde taklit etmenin caiz olduğunu söylemiş. Delilleri ne bunların? Birinci delilleri, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demişler, Allah ayet-i kerimede diyor ki, Eğer bilmiyorsanız gidin işi, ehline sorun. Niye soracağız demişler, onu taklit etmek için. Yani bilmediğimiz bir şeyi karşımızdaki bir insana niye sorarız? Onu taklit etmek için sorarız, öyle değil mi? Ondan dolayı demişler ki biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki taklit caizdir. Yine mesela ayet olarak ne delil getirmişler? Demişler Allah azze ve celle diyor ki ve ma kana'l mu'minun li yanfiru kafeten. nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi'd din ve liyunziru kavmuhum Müminlerin hepsi birden savaşa çıkmasın. Geride bir taife kalsın. Ve o niye kalsın o taife? Ta ki kavimleri kendilerine savaştan döndüğünde onları uyarsınlar diye. Demek ki demişler niye peki yani bu taife niye ilimde derinleşiyor? İlimde derinleşemeyen cihad eden taife geri döndüklerinde kendilerine sorup ki onunla amel etsinler Öyle mi? Bu da taklid değil midir demişler? Bu da taklidin bir bilinmeyidir demişler. Üçüncü olaraktan e, delil olaraktan demişler ki e, İmam e, Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu daha önce fıkıh dersinde de görmüştük seferde başı yaralanan adamın kısası. Değil mi? Seferde bir sahabenin başı yarılıyor, sonra cünüp oluyor. Diğer sahabi arkadaşlarına diyor ki, bana ruhsat bulur musunuz? E, gusül almamam için, hayır diyorlar. Su varsa gusül alacaksın, Böyle mi? Ayet öyle diyor. Diyorlar. Adam inşallah şehit oluyor. Bunu Peygamber'e zikrettiklerinde Peygamberimiz ne diyor onlara? قَتَلُوهُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَا يَسْهَلُوا اِذَا Bilmedikleri zaman sormazlar mı? Allah onları öldürsün, onlar adamı öldürdüler. Bilmedikleri zaman sormazlar mı? Peygamberimiz burada insanın bilmediği bir mesele de o sahabelerin bilenlere sorması gerektiğini onlara gösteriyor. Bu da taklidin neydir Taklidin da kendisidir. Yine demişler, en önemli delil, yani e, sahabe dönemi bizim en büyük delilimizdir demişler. Sahabe dönemi bizim en büyük delilimizdir. Niye? Çünkü demişler, sahabenin her bir tanesi, her bir meselede meselenin delilini araştırıp hüküm vermez. Bilakis sahabenin içerisinde fıkıh yönünden ön plana çıkmış olan insanlar, diğerlerine fıkhi konularda fetva verirlerdi. Ve bu sahabelerin arasında yaygın bir şekilde devam ederdi. Kimse de buna hiçbir şekilde itiraz etmezdi demişler. Anlaşıldı. Yani demişler, bu aynı zamanda nedir cumhur ulemanın bu delili? Biraz önce zikretmiş olduğumuz bütün delilleri doğru yorumladıklarının bir delilidir. Çünkü demek ki sahabe de bu delillerden bunu anlamış ve bu şekilde muamele etmiş. Yani biraz önce zikretmiş olduğumuz delillerin anlam konusundaki ihtimalini sağlamasını yapmış olduk bu delille. Çünkü sahabe de bu şekilde muamele etmiş. Ve demişler biz sahabeye baktığımız zaman sahabe döneminde 7-8 tane fakih var, 7 tane fakih var daha doğrusu. Bunlar işte Mekke'de, Medine'de Kufe'de bulunan insanlar ve diğer insanlar sahabe olmalarına rağmen, dili bilip Kur'an'a ve sünnete vakıf olmalarına rağmen meselelerini gelip bu sahabelere sormuşlar ve fetvalarını da bu sahabelerden almışlar." demişler. Yine bir delil olaraktan demişler ki, ''Biz demişler bütün alimler İslam tarihinde birçok ilme farz-ı kifayedir.'' demiş, öyle değil mi? Şayet taklit caiz olmamış olsaydı, bütün ilimlerin farz-ayn olmuş olması gerekirdi. Doğru mu? Şayet taklit ee, şey olsaydı, haram olsaydı, herkesin her ilmi öğrenmesi kendi üzerinden farz-ayn e, olmuş olurdu. Böyle bir şey de mevcut değildir. Bir de vakayı ele almışlar. Demişler, Allah diyor, لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا illa وُسْعَهُ Allah hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Bu akıl ve makul mak mantık işi değildir demişler. Yani her bir insanın her meseleyi araştırıp o meselede sonuca ulaşması bu şeye aykırıdır demişler. İnsanların fıtratına, insanların anlayışlarına, Allah'ın onları yarattığı işte kapasiteye aykırıdır. E böyle bir şey demişler. İnsanların bütün dünya işlerini bırakması lazım, sadece buna yönelmesi lazım. Yani kimsenin çalışmaması, kimsenin e, ilim dışında hiçbir şeyle iştigal etmemesi lazım. Bu da hem şer'en hem de aklen mümkün değildir demişler. Ondan dolayı taklit caizdir demişler. Ama hangi taklit? Taklide mübah. Öyle değil mi? Yani bu bizim zikrettiğimiz mübah olan taklit için konuşuyoruz. Yoksa mezmum taklit bütün alimlerin yanında mezmumdur ve olmasın. İkinci grup alim ise taklit haramdır demişler. Bunlar kimdir? Mesela zahiriler. i̇bn Hazm, İmam Şevkani misal, İbn-i Kayyum el e mesela Bunlar umumen mutlak olarak demişler ki taklit nedir? Taklit haramdır demişler. Bir insanın dinde sözü hüccet olmayan başka bir insanı taklit etmesi haramdır demişler. Umumen böyle söylemişler. Tamam. Delil olarak neyi zikretmişler? Delil olarak Kur'an-ı Kerim'de taklidi ve taklit ehlini zem eden bütün ayetleri delil olarak göstermişler. Ve idakile lahu muttabi'u ma enzelallahu. "Kâlû belennettebi'u ma ulfînâ alayhi ebânâ. Ma ulfînâ alayhi ebânâ ve ma wadjnâ alayhi Onlara gelin Allah'a ve Resulüne tabi olun. Allah'a tabi olun. Allah'ın indirdiğine tabi olun gibi ayetlerde Mekkeli müşriklerin genel cevabını olmuş. Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yolla yetinir ve o ona tabi oluruz demişler. Bu taklit demişler. Körük körüne taklit. Allah Azze ve Celle tarafından zemmedilmiştir. Aynı şekilde bu İslam'da da mezmumdur. Allah Azze ve Celle böyle bir taklidi kesinlikle ve kesinlikle kabul etmez ee, demiştir. Hadisten de delil olaraktan tabi bu manada yani onlarca sayfa ayet zikretmişler. Hani Kur'an-ı Kerim'de taklitle ilgili varit olan ne varsa, mesela Tövbe 31 bile buna delil olarak, mesela İbn Hazm'ın delillerinden bir tanesi Tövbe 31 demiş ki Allah Azze ve Celle papazlarını ve rahiplerini bu anlamda taklit eden insanları mazur görmemiş. Ve demiş kim bir insana bu şekil taklit ederse mutlaka Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kılmış olduğu bir şeyi de helal kabul edecektir. Yani bilmiyorsun ya yani. hani Allah buna helal mi demiş, haram mı demiş, sen bunu bilmiyorsun. Tek bir kişiye tabi olunca bu şekil bir işlemde sen de ona tabi olmuş oluyorsun. Bu aynı şekilde özür değildir demişler. Hadisten de en kuvvetli olarak talabul ilmi فَرِيدَةٌ kulli كُلِّ ve وَمُسْلِمَةٍ demişler, ilim talebi her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın üzerine farzdır demişler. Bu hadis biliyorsunuz yani birçok yoldan varit olmuş. Tek tek hemen hemen her yolunda mutlaka mekal var. Yani bu fennin ehli, hadis alimleri, hadis hakkında konuşmuşlar. Ama hepsini bir araya topladığımızda ayrı ayrıyken senetlerde olan ve hadisin sıhhatini zedeleyecek olan unsurlar hepsi bir araya toplandığında ortadan kaybolmuş ve hadis bütün toplamıyla beraber ya sahih veya da hasen derecesine ulaşmıştır. Niye? Çünkü ayrı ayrıyken hadiste varit olan zayıflıklar, basit zayıflıklardır. Yani kuvvetli olmayan, izalesi mümkün olan zayıflıklardandır. Hepsi bir araya toplandığı zaman da hepsi birbirini bu şekilde izale etmiş. Anlaşıldı, anlaşılmayan bir şey var mı? Bu alimler de bu delillere dayanaraktan demişler ki taklit, e, şeydir haramdır. Yalnız burada e, böyle fayda babından söylüyorum yani fayda aklınızın bir kenarında bulunsun. Genelde bu alimler mutlak konuştukları için mesela İbn Kaym'ül Cevziyenin Yalâmül Muwaqeen'de taklit ile ilgili bir şey var bir bölüm var. Taklidi çok kötü zemle diyor yani taklitte çok yani, şey e, böyle ağır şeyler söylüyor. Hakikaten mesela bu konuda İbn Hazm öyle yani çok ağır lafızlar kullanıyor. Ama bu alimler yanlış anlaşılmışlar. Şöyle, yani bu alimlerin taklit haramdır dediğinden kastettikleri sadece muayyen bir mezebi taklit etmektir. Yoksa bu ismini zikretmiş olduğumuz alimlerin hepsi avam olan insanın mutlaka bir insana gidip soru sorması gerektiğini fazla olduğunu söylemişler. Tamam? Yani bunu bilin. Bu aklınızda bulunsun çünkü özellikle hani böyle ehli hadise düşman olan, böyle mezhepçi, mezebin dışına çıkan alimlere böyle düşmanlık besleyen, kin ehli gelenekçi anlayışın genelde sahipleri bu alimlerin bu tip sözlerini saptırıyorlar. Yani sanki bu alimler demiş ki herkes müsteğit olsun e, vesaire. Bilakis yani bu alimler hava olan insanların din hakkında konuşmaması gerektiği, gidip alimlere sorup ilim elde etmesi gerektiği konusunda o diğerlerinden çok çok daha şey olan alimler, eser olan alimler. Bunların kastettiği ne peki? Bunların bütün sözlerini bir araya topladığımızda ki bunu usul-fıkıhta yapacağız inşallah yani burası bunun yeri olmadığı için, tafsilatının yeri olmadığı için o meseleye girmeyeceğiz. Usul-fıkıhta bu alimlerin farklı sözlerini bir araya getirdiğimizde anlayacağız ki bu alimlerin kastetmiş olduğu kimdir? Bir, yani bu haramdır dedikleri, kitaptan ve sünnetten yüz çevirme pahasına yapılan taklittir. iki ilim adamı olmuş insanların bir mezhebi körü körüne taklit edip, hiç delili araştırmadan taklididir. Mesela şu anda da biliyorsunuz çoğu ilim adamın tek bir mezhebe tabidir. Oysa Allah Azze ve Celle ona bu imkanı vermiştir. Yani dilese, araştırsa, delillere baksa tercih yapabilecek durumdadır. Ama kolaya kaçtığından dolayı veyahut da gelenek olarak bulduğu metodu terk etmek istemediğinden e, dolayı bakıyoruz ki şeyi değiştirmemiştir, usürü değiştirmemiştir. Bunu zemmetmişlerdir veya müştehit olan insanın iştiyat etmeyip Başkalarını taklit etmesini, zaruret dışında başkalarını taklit etmesini eleştirmişlerdir. Ya da avamın tek bir mezhebe tabi olup onun dışındaki hiçbir mezhebi kabul etmemeleri ve her şeyde ona tabi olmalarını eleştirmişlerdir. Ama peki bu alimlerin çözüm olarak sunduğu şey nedir? Şimdi ortada bir problem de var böyle olunca. Yani tam taklit yapmayalım. Doğrudur. Peki çözüm nedir? Çözüm bu alimlerin çözümü işte ittibadır. Yani üçüncü bir mertebe getirmişler, demişler bu da ittibadır. Herkesin kendi döneminde yaşayan ilim adamına soru sorup fetvalarını ondan almasıdır demişlerdir. Yani bazı insanların özelleştirilip sanki fıkıh onların tek elindeymiş, onların dışındaki hiç kimse fıkıh hakkında konuşamaz. Veya onlardan sonra gelen herkes onların sözünü aktarmakla mükelleftir. Bu yan Bu anlayış yanlıştır demişler. Her dönemde herkes kendi döneminde yaşayan alime soru soracak demişler. Ve herkesin mezhebi müftüsünün mezhebidir demişler. Yani senin müftün kimse, senin mezhebinde olur. O gitti başkası geldi, bu defa Allah'ın dininde sorularını ne yaparsın? Sorularını yeni gelen müftüye sorarsın. Anlaşıldı değil mi? Yoksa bu alimler avamın hepsi gitsin müştehit olsun, bazılarının zannedip iftira ettiği gibi böyle bir niyetleri kesinlikle söz konusu değildir. Zaten mesela özellikle bazı âlimler bu konuya dikkat çekmişler. Demişler, bir mezhebe muayyen tabi olmanın gerekliliğine inanan insanlar kendi mezhep imamlarını başta taklit etmemişler. Yani bu kitapta zikretmiş olduğumuz sözler hepsi onlardan sahih yollarla sabit olmuş olan sözlerdir. Değil mi? Bu yolu benimseyen insanlar doğru veya yanlış. Yani hiç ona girmeden ama şu bir kesin ki tabi olmuş oldukları imamlarını başta çiğnemişler. Yani onların sözünü geçmişler. Anlaşıldı mı burası? Şimdi, iki, asıl bizim meselemize geldik. Yani bu mukaddimeden sonra asıl bizim meselemize geldik. O da nedir? Taklidin caiz olduğunu söyleyen cumhur kendi arasında bu defa ihtilaf etmişler. Taklidin caiz olduğunu söyleyen cumhur, delillerini saydık ya, kendi aralarında bu defa ihtilaf etmişler. Taklitten kastımız... Belli bir muayyen bir mezhebe tabi olup onun dışına çıkmamak mıdır? Yoksa taklitten kastımız, insanın işte dediğimiz gibi kendi müftüsüne sorup delile ittiba etmesi midir? Yani kast edilen şey nedir? Genelde müteahhirin ulema, yani sonradan gelenlerin umumu, taklitten neyi kast ediyorlar? Tek bir mezhebe, muayyen bir mezhebe bağlanıp onun dışındakilere çıkmamayı. Ama eski âlimlerden taklit caizdir diyenlerin kastetmiş olduğu nedir? Kişinin kendi müftüsünü taklit etmesidir. Yoksa muayyen olan bir mezhebi taklit etmesi değildir demişler. Zaten bu ikinci görüşle taklit haramdır diye isimleri verilen, yani usul kitaplarında isimleri verilen âlimlerin aslında arasında bir ihtilaf yoktur. Yani ihtilaf nedir? Nafzidir. Hakikatte üzerine bir semere bina edilen bir hüküm bina edilen bir ihtilaf değildir. Çünkü onlar da bunlar da aynı şeyi söylüyorlar ama farklı lafızlarla telaffuz ediyorlar. Anlaşıldı? Haramdır diye ön plana çıkan alimlerle belli bir mezhebe, muayyen bir mezhebe tabi olmadan taklit caizdir diyenler aynı konuyu söylüyorlar ama farklı lafızları kullandıkları için sanki kendi aralarında ihtilaf varmış gibi görünüyor. Anlaşıldı buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Biraz tafsilatlı oldu sanki, yani çok fazla döndüğü kelam anlaşıldı inşallah. Daha önceden e, takriben özet olarak da bu meseleyi konuşmuş olduğumuz için anlaşılmış olması da gerekir. tamam? Ve taklit caizdir diyen âlimlerin içerisinde şu hep aklınızda bulunsun. Dört mezhep imamına göre tek bir kişiyi taklit etmek caiz değildir ama bu aklınızda bulunsun. Yani imamlar taklidin caiz olduğuna inananlardandır. Ama tek bir mezhebe bağlanmak, tek bir şahsa bağlanmak konusunda dördünün de ittifakı vardır. Tek bir kişiye bağlanmak caiz değildir. Hele delilini bilmeksizin hiç hiç caiz değildir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Bir tane bununla ilgili bir şiir vardı da onu düşünüyorum. Aklıma geldi midir bakayım? قَلَى أَبُوْ حَنِفَةُ الْإِمَامُ لَا يَنْبَغِي لِمَنَّهُ الْإِسْلَامُ أَخِذًا بِأَقْوَالِيَا حَتَّى تُعْرَدَى عَلَى الْكِتَابِ وَسُنَّةِ Murtada.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 Fenzur ma qalet el hidayat el arba'a feamel biha fe fiha diye şairin bir tanesi de bu şeylerin alimlerin sözlerini bir şey altına toplamış. Manası anlaşıldı mı şiirin? Anladınız mı manasını? Qala Abu Hanifatu el olan Abu Hanife dedi ki: "La yanbaghi limen lahu kendisi için İslam olan kişiye yakışmaz." bir bi aqwaliha hatta benim sözlerimi arz etmeden alması eller kitabı ve sünneti murtada sünnete ve kitaba arz etmeden alması İslam'ı olan insan için yakışmaz. Qale <gülüyor> Malikun imamu daril hicreti daril hicre imamı olan yani Medine'nin imamı Malik dedi ki kâle ve kad eşara nahvel yani ayne İmam Ebu Hanife'nin dediği yöne o da işaret etti kullu kavlin siwa kavli'r-rasuli rasulun dışındaki tüm sözler minhel makbuli ve minhel mardudi yani ondan kabul edilenler de vardır reddedilenler de vardır kâle Şâfiî ey in ra'aytumû Şâfiî ki şayet görürseniz akvâliye muhârifen limâ benim sözlerimi kendi rivayet ettiklerinize yani muhalif görürseniz e Fadribul Cidara Aquvaliya muhalif axbara benim sözlerimi duvara vurun abara yani haberə muhalif olan sözlerimi duvara vurun. vurrun qalaala Ahmetlah tekktubu Ahmet dedi ki makul tuubu qala Ahlah tekubu Ahmet dedi ki yazmayın Ma tuubu benim söylediğimi bel aslı özellikleubu Falu fatlubu bunun as talep edin yani hadisin asını talep edinfenzurma qaltil huda erbaha ve Bak dört tane imamın söylediği, hidayet imamının söylediklerine bak. فَعْمَلْ بِهَا فَإِنَّ فِيهَا مَنْفَعَ Onunla amel çünkü orada menfaat vardır demiş. Tamam O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alimler, umumen usulde, akidede, taklit konusunda üç tane görüş var. Birinci görüş hiçbir şekilde taklit olmaz. Nazar ve istediler şarttır diyen görüştür. Bu görüş de kendi arasında ihtilaf etmiş. Peki böyle olmadan iman eden, kimse demiş bir vacipte taksirde bulunduğu için haram işlemiştir ama Müslümandır. Kimsi demiş ki, kelam ehlinin geneli bu adam müslüman değildir. İkinci görüş, taklit kesinlikle caizdir demiş. Bu görüş de doğru bir görüş değildir. Üçüncü görüş, mevzu cezim ve yakın meselesidir. Kişinin kendisiyle müslüman olmuş olduğu meselelerde yakîn ve cezim şarttır. Bu hangi yolla oluşursa oluşsun, caizdir demiş. Tamam. Bu da genelde Ehl-i ehli eserin ehli Hadis'in görüşüdür. Furu meselesine, taklit meselesine gelince dedik, taklit konusunda iki tane görüş var. Birinci görüş taklit caizdir, ikinci görüş taklit haramdır dedik, delillerini saydık. Taklit caizdir diyen alimler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Taklitten kasıt muayyen bir şahıs veya mezhebe bağlanmak mıdır? Yoksa müftiye sorup ondan delili öğrenmek midir? Yani bir ara herkesin bir alime gidip sorusunu sorup ondan cevap alması mıdır? dedik ki genelde alimlerin mütekaddim ulema cumhurdan ikinciyi kastetmişler ama müteahhirin genelde tek bir mezhebin dışına çıkmayı zaten çok büyük bir yanlış olarak e, kabul etmişler ve dedi ki bu taklide haramdır diye ön plana çıkan alimlerle muayyen mezhep dışındakileri taklit caizzı diyen alimlerin arasında çok da büyük bir fark yoktur. Genelde aralarındaki ihtilaf lafzi olan bir ihtilaftır ve bu alimlerin en çok Taklide hücum e, ettikleri nokta mübah olan taklit değil, mezmum olan taklittir. O da nedir? Kitaptan ve sünnetten yüz çevirme adına yapılan taklittir dedik. E, müştehidin yaptığı taklittir. İlim seviyesine gelmiş insanın araştırma yapmadan bir kişiye körü körüne tabi olmasıdır e, dedik. Veya işte sadece bir şeye tabi olup, avamın onun dışında hakka hiç başka bir şeyde görmemesi ve ömrü boyunca ona tabi olmasıdır. Haram dedikleri üzerine gittikleri budur. Ee, demiş oldu. Evet. Burayı aslında okuyalım şu kısmı da. Şu burası bitsin. Bu ada Müslüman yani yanağı eleminmez hepin. Tabii burada şunu hiçbir zaman unutmayın yani bu önceki konuyla. Asıl delil burada nedir? Asıl delil. Yani bu konuştuklarımızın hepsinin içerisinden asıl olan delil nedir? Bu konu çünkü önemli bir konu. Şundan dolayı önemli bir konu. Mesela Türkiye'de sedefiliğin yanlış anlaşılmasının başında bu konu gelir. Öyle değil mi? Türkiye'de selefiliğin yanlış anlaşılmasının başında bu konu gelir. Selefiliği insanlar ne diye anlıyorlar? Herkesin kendini müçtehit olduğu, herkesin evine Buhari, kutu bir site koyup oradan çıkarıp hüküm çıkardığı, İslam tarihindeki imamların hiçbir şeye sayılmadığı, e, bir akıstam tersi yani selefilik buna şeydir. Halefilik der yani halefilik bilelemez hani. Geri kalmıştır der e, buna. selefilikte fıkıh konusundaki ittiba nedir? Selefilik, mezmum olan taklidi kesinlikle kabul etmez. Öyle değil mi? Tek bir mezhebe bağlanıp onun dışındakileri kabul etmemek veya onun dışında hakkın olduğuna inanmamayı kesinlikle kabul etmez. Delil açığa çıktığı halde kendi imamını terk etmemeyi kesinlikle kabul etmez. Ama Selefilik, herkesin kendi başına hüküm çıkarmış olduğu bir menheş değildir. Selefilik nedir? Kendinde üç tane özelliği bulunduran erli tevkid olacak. Öyle mi? Ehli Adalet olacak, bir de ehli ilim olacak. Üç tane vasıfı kendinde bulunduracak, tamam? Ehli din olacak, yani tevhid ehli olacak. Ehli Adalet olacak, yani hem amellerinde fısk olmayacak, hem itikadında bidat olmayacak. Öyle mi? Üçüncüsü ise şeriatın medarikini bilecek, medarik koşulları bilecek adam, tamam? Yani ilim adamı olacak. Yani doğru yolda, sahih yolda ilim talep etmiş olacak bu insanlara soru soru dini yaşamanın gerekliliğine inanırlar. Tamam? Yoksa herkesin kendi kafasından bir din ortaya çıkarması değil, bu şekil olan insanlara gidip, insanların dinleri hakkındaki soruları sorup ona göre amel etmesine inanırlar. Ve buna da taklit değil, itiba derler. Taklitten bunu ayıran yön nedir? İtibaya ayıran yön. Çünkü bir delilini bilir, iki delil daha kuvvetli olduğunda ona tabi olur onun dışında birinin de hakkı söyleyebileceğine inanır. O değiştiği çok rahat bir şekilde bir başka müftüye gider sorusunu sorabilir. Peki Selefilik, yani sahih Selefilik bu anlayışını kimden almıştır? Sahabeden, tabiinden mi etba o tabiinden? Çünkü sahabe döneminde böyle değil miydi? Nereye vali olarak bir sahabe atanmışsa insanların mezhebi onun mezhebi Yani o insanlara nasıl fetva verse onunla amel ediyorlardı. Sonra o gidip onun yerine başka bir tanesi geldiğinde, sahabe veya tabiinden bu defa insanlar ona tabi oluyorlardı. Doğru mu? Şeylerini buradan almışlar. Usullerini buradan almışlar. Anlaşıldı? Yoksa Selefilik demek kesinlikle herkesin kendi başına müftü olduğu, herkesin veya işte bir fıkıh kitabı okumayla herkesin fetva verebileceğine veya tercih ehli olabileceğine inandığı kesinlikle bir metod değildir. Bir ilmi ve alimleri en çok tevkil eden, yani onları yücelten, onları tazim eden menheç, metod e, selefilik yani Ehl-i Sünnet'in menheci der. وَعَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَتَّقِلَ مِنْهَا الْمَذْهَبٍ اِلَىٰ اَخَرٍ لِقُوَّتِ الْدَلِيلِ Müslüman, delilin, kuvvetin delilinden ötürü bir mezhepten başka bir mezhebe intikal edebilir. Yani sen diyelim Hanefisin, baktın ki Şafii, Hanbel'in diğer mezheplerde el kaldırmanın delili çok daha kuvvetli, senin mezhebinde bir delil yok, bundan buna çok rahat bir şekilde intikal edebilirsin. Hatta olması gereken de budur. وَتَعْلِبُ الْعِلْمِ اِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ اَهْلِيَّتٌ İlim talebesinin yanında ehliyet olursa يَسْتَتِعُوا اَنْ يَعْرِفَ بِهَا Eğer ilim talebesinin ehliyeti varsa alimlerin, e, imamların delillerini bile bilir yani buna gücü yeter. aleyhi اَنْ يَعْمَلَ بِهَا Eğer buna gücü yetecek kadar bir ehliyeti varsa onun üzerine gerekli olan şey o ve ينتقل من مذهب امام bir meselede bir imamın mezhebinden başka bir imamın mezhebine intikal etmesi onun üzerine gereklidir delile göre aqwa delilden ve arcah fuqan yani delili kuvvetli olacak ve fıkı daha racih olacak yani tercih edilen olacak başka bir meselede ve la yecuzu lehu al talebesinin bilmeden kimsenin sözünü alması olmaz l'enne yusbihu o bu şekilde muqallid olur ve aleyhi en yabzula ma yastati'uhu min onun üzerine gereklidir en yabzula sarf etmesi yani cehdetmesi ma yastati'uhu bi gayi'ti kadar min an-nazr bahmah fil ikhtilafi ikhtilafa hatta yatarajjaha etsin yani لديه onun yanında şey onun bir şey tercih edilinceye kadar onun gücü yettiği nisvede fıkıh bakması onun üzerine gereklidir. Fennle mümkün hu tercih eğer tercih onun için mümkün olmazsa yüz bir hu onun hükmü olur hükmel amii amminin hükmü gibi olur avam gibi olur. Fayasal uahil ilmi ehli ilme sorar. Ve anne alamii aldi la yufsinu ve bak fidderi delile bakmayı yapamayacak olan avama gelince avam Fela mezheb eli o, onun mezhibi yoktur. Bel mezhebu o mezhebu müftidi. Onun mezhibi, onun müftüsünün mezhibidir. Fal <Y> wajibu <Objection> alayhi rabbani olan alimlere sorması onun üzerine vaciptir. El alimi bi kitabillah taala ve Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini bilen alimler. قال الله تبارك dedi ki: "Fes'alu Şayet bilmiyorsanız gidin işi sorun diye Allah zaten söyledi. Evet, bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok dediğim gibi yani bu konunun tafsilatının yeri burası değil aslında usul usul fıkıh ama burada bu konuya değinmiş olduğu için biz de değindik. İnşallah bunun tafsilatını usul fıkhta daha tafsilatlı bir şekilde göreceğiz. Anlaşılmayan bir şey yok dedik ha. Bu akhirdan alhamdülillah ya